Amin. Şeytanı rjejm. Bismillahi ve nesla'inu ve nesla'firu ve ne ozu min enfusina, ve nesiyat almalina. Men ve men yudli falah adiyle. Ve illallah, la, la Ve ışşadu anna Muhammedan abduhu ve hadi hadis ve ve şerrü'l umuri muhtasasatuha ve kullu muhtasasatin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu Hadis usulü ile olarak ilk önce sünnet kelimesinin tanımıyla başlayacağız. malumun üzere hadis ilmi ilimlerin en şereflisidir çünkü Kur'an-ı Kerim ancak Nebi Aleyhissatü Vesselam beyanı olan sünnetiyle yani hadisleriyle Anlaşılabilir. Fıkıh ilmi yine hadislerde mevcuttur. Akide yine hadislerde mevcuttur. Bütün ilimlerin temel özü Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bütün ilim dallarının temeli. Bu sebeple Allah'ın kitabının da doğru anlamanın en doğru yolu, en güzel yolu yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamasını, dolayısıyla hadis ilminin usulünü bilmekten geçiyor. Sünnet sözlük manası yani logat anlamı itibariyle gidiş, davranış, tutulan yol, hayır veya şer yani iyi ya da kötü tutulan yol, tavır, adet gibi bu bu anlamlara gelir. Bir kimsenin iyi veya kötü olarak devamlı yaptığı şeye sünnet denir. Yani işlemeyi adet edindiği, ihtiyat haline getirdiği, davranışlarına yaptığı işleri genel anlamda onun sünneti denir. Sünnet kelimesinin çoğulu sünen. Yani sünnetler, sünen diye ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de sünnet kelimesi adet, hüküm, tutulan yol, kaide ve kanun anlamlarında kullanılmıştır. Bu ayetleri örnek vereceğiz inşallah. Onların numarasını not edip ilki Enfal Suresi 38. ayet. Bu ayette "Eğer kafirler eski hallerine dönerlerse, öncekilerin başına gelen hüküm geçmiştir. Onların başına da gelebilir. Burada bakın hangi anlamda geçmiş? Ayet tekrar edeyim. Eğer kafirler eski hallerine dönerlerse, öncekilerin başına gelen hüküm geçmiştir. Onların başına da gelebilir. Burada sünnet diye, hüküm diye tercüme edilen kelimenin aslı Kur'an-ı Kerim'de sünnetle karşılar karşılanıyor. Sunnetül ev, evvelin. Öncekilerin sünneti. Enfa suresi 38'di bu. Fatır suresi 43. ayetinde şöyle buyruluyor. Onlar öncekilerin kanunundan başkasının mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda hiçbir değişme bulamazsın. Allah'ın kanununda bir sapma da bulamazsın. Burada Aynen. kanun anlamda kullanılmıştır. Fehlen ne illa sünnetel evvelin. Bak burada da sünnetel evvelin kelimesi e, devamında geçen cümleyle ne diyor? Felenteci de sünnetillahi. Allah'ın sünnetinde tebdila bir değişiklik bulamazsın. Velenteci de li sünnetillahi tahvila. Onda bir sapma da bulamaz. Yani Allah'ın kanunu anlamında gelmiştir bu. Nisa suresi 26. ayetinde Yuridullahu li yubayyine lekum ve yahdiyakum sunenel lezine min qablikum. Allah size açıklamada bulunmak ve sizden öncekilerin yollarını göstermek ister. Bakın burada çoğul olarak geliyor sunen. Az öncekiler tekil zikrediliyor sünnet diye. Burada sunen. Ee, evet, öncekilerin yolları. Sizden öncekilerin yollarına, onların yollarını size göstermek ister. Nisa suresi 26. ayetiydi bu. Terim olarak dediğimiz zaman yani ıslahi manası, şeriatta kullanılan manasına gelince sünnet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, fiil ve takrirlerine verilen isimdir diğer bir ifadeyle sünnet peygamber aleyhissalatu vesselamın davranışları nebi nübüvet hayatı boyunca peygamberlik hayatı boyunca takip ettiği tutum izlediği yol söylediği sözlerdir. Nebi aleyhissalatu vesselamdan nakledilen sözler, hareketler, davranışlar ve takrirler bu sünnetin esasını teşkil eder. Takrir deyince yani huzurunda işlenip de karşı çıkmadığı Kabul ettiği, ses çıkarmadığı fiiller. Buna göre şu iş sünnettir dendiği zaman o işin Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından ya söylendiği, ya işlendiği, fiilen işlendiği ya da yapılmasını emir veya tavsiye ettiği veya huzurunda veya huzurunda olmasa bile işlenip de kendisine haber verildi halde ses çıkarmadığı kabul edildi, yani Nebi Aleyhissalatu vesselam tarafından kabul edildi anlaşılan şeyler. Bunların tamamına sünnet denilir. Yani e, tekrar ediyorum şu iş sünnettir dendiği zaman Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın ya söylediği ya fiilen işlediği yapılması emir veya tavsiye edildiği, teşvik edildiği, huzurunda işlendiği veya huzurunda olmasa bile kendisine bir fiilden bahsedildiği zaman buna karşı çıkmadığı, ses çıkarmadığı davranışlara, fiillere e, sünnet denir. Şimdi e, bunu örneklendirmek gerekirse Buhari'de Ebu Hürer radıyallahu anh'ten şu şekilde rivayet ediliyor. Nebi Aleyhissat ve şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İmam rükudan kalkarken "Sami Allahu limen hamide." Allah kendisine hamd edenleri iştir dediği zaman siz Allahümme Rabbena lekel hamd. Ya Allah, Rabbimiz hamd sana mahsustur deyiniz. Diğer bir örnek. Enes bin Malik radiyallahu anhten, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namaz için abdesti bozulmamış olsa bile abdest alırdı. E, bu da Bukhari'nin abdest babında, Kitabul Vudu'da rivayet ettiği bir hadis. Şimdi ile bu arasında nasıl bir fark var? Yani, birisi fiili hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı davranışından haber veriyor. Önceki neydi? Evet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizzat tavsiye ediyor, teşvik ediyor veya emrediyor. Şimdi diğer bir rivayet. Amr bin As radiyallahu anh diyor ki, Ebu Davud'un Taharet babında rivayet ettiği bir hadis bu. Zat-i selasil gazası sırasında, ''Soğuk bir gecede ihtilam oldum.'' Yani cünüp olmuş. ''Hasta düşer, ölürüm korkusuyla boy abdesti almaktan çekindim. Hemen teyemmüm ettim ve yolculuk arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. Olayı döndüğümüzde Nebi Aleyhisselatü Vesselam haber verdiler. ''Bana amr dedi. Cünüp olduğun halde arkadaşlarına namaz kıldırmışsın öyle mi?'' ''Beni yıkanmaktan alıkoyan sebebi kendisine haber verdim ve ben Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de nefislerinize kıymayın, Allah size karşı pek merhametlidir buyurduğunu sizden işittim.'' dedim. Yani Nisa suresinin 29. ayetini kastediyor burada. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve bir şey söylemedi. Bu da takrir. Bak burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam olaya bizzat şahit değil kendisine haber veriliyor. Haber verildikten sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazın olmamış demiyor. Ya bu, bu geçersizdir demiyor. Şayet geçersiz olsaydı Nebi Aleyhisselatü Vesselam mutlaka buna karşı çıkması gerekirdi. Karşı çıkmadığı için hatta gülümseyip bir şey söylememesi sebebiyle kabul edilip anlaşılıyor. Bu da takriri sünnet olarak e, yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam kabulünden geçmesi sebebiyle bir delil teşkil ediyor. Bu örnekler. Dikkatle düşünülürse görülür ki birinci rivayette yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın e, rivayet ettiği bu hadiste imam rükudan kalkarken semiallahu limen dediğinde siz de Allahumma rabbena hamd deyin. E, hadisinde e, cemaatle kılınan namazda nebi aleyhissalatu vesselam imamın rükudan kalkarken bunu söylediğinde cemaatin bu e, bu sözü söylemesini emre ediyor. Bir emir var. Öyleyse Rükudan kalkarken Allahümme Rabbena lekel hamd demek sünnettir. İkincisinde Enes bin Malik radıyallahu anh'den gelen rivayette Nebi aleyhisselatü vesselamın yaptığı bir fiil, bir iş haber veriliyor. Bu da fiili sünnet dediğimiz e, türden sünnet. E, bu duruma göre önceden alınan abdest bozulmamış bile olsa her namaz için ayrı abdest almak sünnettir. Yani rivayeti tekrar zikredelim. Ne diyordu? Nebi Aleyhisselatü Vesselam her namaz için abdesti bozulmamış olsa bile abdest alırdı. Maide suresi 6. ayetinde de ne diyor? Namaza kalktığınız zaman abdest alın diyerek onu tarif ediyor. Abdestin şeklini tarif ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu sünneti. Ama başka bir takım rivayetlerde ne görüyoruz? Tek bir abdestle beş vakti kıldığı geliyor. Bu da O da fiili bir rivayet. Veyahut sahabelerden e, tek bir abdestle beş vakit namaz veya birden fazla namazı kıldığı halde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ses çıkarmamaz. Takriri olarak. Takriri sünnetle de sabit. Yani bunun gibi. Son örnekte ise Amr bin As radıyallahu anh'ın rivayetinde ise sahabeden birinin yaptığı bir işe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demiyor. Gülümsüyor. Hiçbir şey söylemiyor. Böylece bu işi kabul ve tasvip etmiş olduğu anlaşılıyor. Bu da Sünnet sayılır ve takriri sünnet denilir. Kur'an-ı Kerim'de veya sünnette açık hükmü bulunmayan konulardaki sahabe görüşüyle sahabenin biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şöyle yapardık diyerek haber verdikleri de sünnet sayılır. Çünkü Nebi ve vesselam sahabenin her halini bilirdi. Sahabe de çok kere yaptıkları bir işin doğru olup olmadığını anlamak için gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sorarlardı. Böylece sahabenin yaptığı işler ona ulaşmış olurdu. Zaten e, vahile de haberdar ediliyordu olmasa bile. O huzurunda yapılan, kendisine ulaşan veya sorulan işlerin yanlışı varsa düzeltir, doğrusuna ses çıkarmazdı. Bu yüzden sahabelerin yaptıkları çeşitli şekillerde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kontrolünden geçtiği için onun kabulünü belirten açık bir ifade olmasa da takrir sünnet sayla gelmiştir. Mesela buna örnek olarak e, İbn-i ne diyor? Biz diyor Nebi Aleyhisselatü vesam zamanında yiyip içerdik ayaktayken diyor. Bak bu bir sünnet. Zaten e, vahile de haberdar ediliyordu. Olmasa bile. O huzurunda yapılan, kendisine ulaşan veya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 Nebiyel esat vesam zamanda böyle olurdu ve bize mani olmazdı demek istiyor yani. Peygamber esat vesam zamanında böyleydi diyerek e, Nebiyel esat vesam takriri sünnetinin onayından geçtiğini ifade etmiş oluyor sahabeler. Bunun gibi rivayetlerde karşılaşırsınız. Şimdi bir misal daha var. Huzeyfer radıyallahu an i Müslim'de gelen bir rivayette şöyle diyor. Bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir yemekte hazır bulunduğumuz zaman önce o başlayıp elini uzatarak yemeye başlamadıkça biz de elimizi uzatmazdık. Şimdi sünnetin tarif ve açıklaması bu şekilde olduktan sonra yani e, kavli, yani söylenen, sözlü sünnet, fiili davranışları ve takriri, takriri Sünnet. Bu, bu şekilde açıklandıktan sonra İslam alimlerinin sünnet tariflerine de kısaca değinmek gerekiyor. Hadis alimlerine göre sünnet ki bizim esas aldığımız budur. Hadis ehlinin e, tarifi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiilleri, takrirleri, ahlaki ve insani vasfıları. Mesela kaşı şöyleydi, gözü şöyleydi gibi. Onun dışında eee ahlaki davranışlarından bahseden e, vasıflarla ilgili rivayetler peygamberliğinden önce veya sonra tuttuğu yol yani ister nübüvvetinden önce olsun ister sonra olsun bu tuttuğu yola genel olarak sünnet denilir e, bu tarife göre sünnet hadisle eş anlamlıdır çünkü ehli hadisin tarifi bu şekilde fıkıh usulcülerine göre Sünnet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Kur'an-ı Kerim dışında sadır olan, bir şer'i hükme delil olabilecek nitelik taşıyan sözler, fiiller ve takrirler. Bakın fıkıhçıların tarifinde sünnet biraz daraldı. Ne diyor bunlar? Kur'an-ı Kerim dışında sadır olan, şer'i bir hükme delil olabilecek nitelik taşıyan söz, fiil ve takrirlerdir. Fıkıh usulcuları sadece ahkam bakımından el aldıkları için onlar bu şekilde dar bir manada almışlardır. Fakih denilen İslam hukukcularına göre ise sünnet, bu az öncekiler fıkıh usulcüleriydi. Bu da fakihler İslam hukuku üzerinde. Sünnet, Peygamber aleyhisselatü vesselamdan rivayet edildiği, sabit olan, bununla birlikte farz ve vacip kısmından olmayan bütün söz, fiil ve davranışlardır. Bak daha da daraldı farz ve vacip dışındakileri bunlar sünnet demiştir. Mesela biz e, yani ehli hadisin metodunu, menhecini esas aldığımız için ne deriz? Bak mesela öğle namazını kaç rekat kılıyorsun? 4 rekat. 4 rekat kılmak farz mı? Farz. Kur'an-ı Kerim'de mi geçiyor? 4 rekat kılın diye? Sünnette geliyor. O halde şu tarifi esas alan bir insan yani bunu bir bazı alsa ne yapar? Yani namaz dört rekatta kılsan olur, on rekat kılsan da olur der değil mi? Veya iki rekat kılsan da olur demesi gerekir. Eğer bu tarif esas olsaydı. Halbuki sünnet farz da koyar, vacip de koyar. Yani farz, vacip aynı şey zaten. E, mübah da bir şeyin mübahlığını da belirtir. Haramlığını da belirtir. Bunların hepsini kapsar. Ama fakihler mesela mezhep kitaplarında o yüzden şey görürsünüz. Yani sünnet kelimesini böyle nafile manasında kullanmışlardır fıkhçılar. Ee, mesela İmam Malik bir şeye sünnet dediği zaman onu vacip görürse sünnet diyor. Vacip olarak görmesi ona tatavu kelimesini kullanıyor İmam Malik. Bir şey sünnet dediği zaman mesela zannediyor ki işte mesela İmam Malik vitir namazına sünnet demiştir. Vitir namazı hakkında sünnet tabirini kullanıyor. Sünnet dediği zaman terk edilmesi caiz olmayan şeyler için kullanıyor İmam Malik. Yani Hanefi mezbindeki vacip terimiyle aynı manaya geliyor aşağı yukarı. Efendim. aleykümselam selamı rahmetullah. Elhamdülillah. Allah razı olsun abi. Sen nasılsın? Nasıl? Ee, şu an dersteydik abi. <gülüyor> <gülüyor> e, Arapça metin. Yok, Türkçe, Türkçe, Türkçe Arapça metin ne? mi? Hı? Word olarak. Vallahi bakmam lazım abi ya. Şu an kesin bir şey diyemeyeceğim. Eve gidince bakarım inşallah. Tamam inşallah. Eee bir iki saat sonra falan Allah halim inşallah. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Günümüzde yanlış bir anlayış olarak bir şeye sünnet dendiği zaman yani onu yapsan da olur, yapmasan da olur. Fars'a onu mutlaka Kur'an'da göster. Vallahi bakmam lazım abi ya. Şu an kesin bir şey diyemeyeceğim. Eve gidince bakalım inşallah. Tamam inşallah. Ee, bir iki saat sonra falan. Allah'a emanet olun. İnşallah. Aleyküm rahmetullah. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Günümüzde yanlış bir anlayış olarak... Bir şeye sünnet dendiği zaman, yani onu yapsan da olur, yapmasan da olur. Farzsa onu mutlaka Kur'an'da göstermek zorundasın. Farz diyorsan mutlaka Kur'an'da göstereceksin. Ama sünnette geliyorsa yapsan da olur, yapmasan da olur. Bu son derece yanlış. Yani şu, şu tarifi yapan fıkıhçılar bile bunu kastetmemişlerdir. Yani şu tarifi yapan fıkıh alimleri dahi böyle bir manaya kastetmemişlerdir. Çünkü onlar sünnetin şer'i olarak, Hüküm koyucu vasfını biliyorlardı. Sünnetin kısımları, az önce de dediğimiz gibi, az önceki tariflerden açıkça anlaşıldığı gibi, üç çeşit, kavli sünnet, sözlü sünnet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiili sünnet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hareketleri, davranışları, yaptığı işler ve üçüncüsü takriri Sünnet. Bu da başkası tarafından yapılırken gördüğü veya kendisine anlatıldığında bir şey söylemeyip kabul ettiği işler. Sünnet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, davranışları ve hareketleri takrir şeklinde başkasının yaptıklarını kabul etmesi demek olduğuna göre dinimizin ibadet, muamelat yani uygulamalar, alışveriş, helal-haram, ahlak ve diğer toplum konularında mühim bir hüküm verme vasıtası olduğu ortaya çıkar. Çeşitli konularda Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm yoksa doğrudan doğruya sünnete müracaat edilir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bile varsa yine onun beyanı için sünnete müracaat edilir. Demek ki sünnet, fıkhın bütün konularını kapsayan ve Kur'an-ı Kerim ve eşdeğer hükümde hüküm kaynağıdır. Vahiy, aslının vahiy olması itibarıyla Kur'an-ı Kerim'deki hükümler daha çok mücmel. Yani kapalı, kısa ve özlüdür. Onları açıklayan ve uygulama şeklini gösteren sünnettir. Sünnet, aslı Kur'an-ı Kerim'de bulunsa bile hüküm koymada müstakildir. Tek başına hüküm koymaya salahiyetlidir. Ona dayanarak koyduğu hükümler ayrı bir uygulama haline gelir. Ancak şurasını belirtmek gerekir ki sünnet hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz. Olmaz, böyle bir şey yok zaten. Sünnetin taşıdığı hüküm Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine zıt düşmez. Bir kimse böyle bir zıtlık görürse o kendisinin ya sünneti anlamasındaki bozukluktan ya Kur'an anlamasındaki bozukluktan kaynaklanır. Özellikle helal haram konusunda Kur'an-ı Kerim ile sünnet hükümleri arasında fark yoktur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam müminlere iyiliği emrettiği, onları kötülükten alıkoyduğu için onun emrettikleri, helal saydıkları ve yasaklayıp haram kıldıkları Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarıyla birdir. Kur'an-ı Kerim hükmüne göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nitekim Nisa suresi 80. ayetinde peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur buyruluyor. Buna göre sünnetin koyduğu kaidelere uyanlar Allah'a itaat etmiş olurlar. Aksine hareket edenler ise Allah'ın emrini tutmamış sayılırlar. Allah'a isyan etmiş sayılırlar. Sünnet ilahi, vahiy ve ilham eseridir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın her hareketi müminler için bir hüküm niteliğindedir. Ayrıca sünnet bir takım kaydeler ve dini hükümler koyar. Bu yüzden sünneti teşkil eden söz ve hareketler sadece Peygamber Sallallahu Aleyhi Sellem'in bizzat kendisi tarafından söylenip işlenmiş olamaz. Bilakis onun gerek insan, gerekse Peygamber olarak söylediklerinin de, işlediklerinin de Allah'ın kontrolü altında olması gerekir. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de peygamberine mutlak emretmiş. Dolayısıyla onun işte her hususta örnek alınmasını emretmiş. Dolayısıyla onun yanlış bir şey yap zaman mutlaka Allah'ın kontrolünde olması gerekiyordu. İşte bu da sünnetin vahiy olmasını gerektiren, bunu gösteren delillerden birisi. O kendiliğinden bir şey söylüyor değildir. Söyledikleri ancak kendisine bildirilen vahiyden ibarettir. Necm suresi 3-4. ayetlerinde de bu husus belirtiliyor. Evet, ilk konumuz bu şekilde sünnetin tanımıyla ilgili olarak. Şimdi ee, sünnetin lukat ve ıstılah manasını sizden isteyeceğim. Yani lukat manası nedir, ıslah manası nedir? Yani şeriatta dinde kullanılan manası nedir? Manası. Tarifi yani. Tanımı. Sünnetin tanımı. Yol, adet, adet, yol. Hangi manası bu? Lugat manası. Lugat manası. Islah manası? Efe, evet. Kur'an-ı Kerim'de sünnet hangi anlamlarda kullanılmıştır? Bu kadar. Bu, bu kadar. Üç tane. Hüküm, kanun, tutulan yol. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamlarda geçiyor. Hangi ayetlerdi? Nisa 26. Nisa 26. 43. Fatır 43. Nisa 26. Enfal? Enfal 38. Şu iş sünnettir dendiği zaman ne anlaşılır? dendiği zaman o kişinin yaptığı fiil. Hangi i̇yi kişinin? İyi olsa kötü de olsa. Hangi kişinin? Mesela bir kişinin yaptığı bir fiil. Mesela iyi de olsa kötü de olsa onu yaptığı sünnet. Şu iş sünnettir dendiği zaman burada biz ıstavakı kast ederiz. Evet. Yani şu iş sünnettir. Mesela misvak kullanmak sünnettir deriz değil mi? Bu, bu Bunu söylediğimiz zaman şu iş sünnettir dediğimiz zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ya söylediği ya bizzat yaptığı, işlediği Emir veya tavsiye ettiği, bir de huzurunda yapılıp da karşı çıkmadı veya kendisine anlatıldığında bir fiil. Bunu onayladığı, kabul ettiği, ses çıkarmadığı. Yani bu Peygamber ve Vesselam'a has bir tanım. Hadis alimlerine göre sünnetin tarifi nasıldı? Hadis ehlinin tarifi. En geniş oyup da Peygamberimizin fiil, havri, tatili, ondan sonra hareketleri e, şemal diyor. Ondan şemali mi şekli şemali, vasıfları vasıfları adaleti şeysin Şöyle diyelim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden önce veya sonra fark etmeksizin söylediği işlediği Tahrir ettiği davranışlar, sözler, fiiller ve ahlaki ha, ve yaratılış özellikleri, bunların hepsi. Işte, getirmek. Hadisçilerin tarifi bu. Usul fıkıh, fıkıh usulcülerine göre tarifi neydi? Onlar birisini Sadece iptal ettiler. Onlar biraz şey fiiller. söz fiil, Söz takrir var. Bir şey şey. Kur'an dışındaki. Evet. Ha. Doğru, doğru. göre, fakihlere göre onlara göre Bak buradan ne gidiyor? Mesela hadisçilerin tarifine göre fıkıhçının tarifi arasında eksilen bir şeyler var. Neler eksiliyor? Ahlaki durumları. Ahlaki durumlar eksiliyor. Yaratılış özellikleri eksiliyor. Emir ve tavsiyeleri. Emir ve tavsiyeleri eksilmiyor. O şeye dahil. Fiil ve sözler, söz kavli hadise dahil. o. En önemli. Bak burada e, tarifte şuna en başta neyi söyledik? Nübüvvetinden önceki veya sonraki şer'i bir hükme dayanak olabilecek sözleri. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih, sabit olup şer'i bir hükme dayanak olabilecek sözleri diyor. Fıkıhçılar, fakihler bunu şart koşmuş. Nübüvvetinden önceki sözleri, fiilleri, davranışları ilgendirmiyor ürfakçıları. Neden? Hükmeme dar değil. Onlar şer'i bir hüküm ifade etmez. Anlaşıldı mı aradaki fark? Anladım. Evet. Şimdi sünnetin kısımlarına böyle örnek vererek ee, sünnet kaç kısımdı? Bugün işlediğimiz üç kısım. Bunların her birerine birer örnekle açıklayın. Mesela ilki ilk kısmı neyi sünnetin? Kavli. Yani Peygamber Esad Vesan'ın sözleri. Ha, fi, ha. Ha, kavli olarak ne diyor? Cinsel uzuna dokunan abdesti bozuyor diyor. Evet. Abdest alsın diyor. Bu kavli bir hadis. Genel olarak kıbleye doğru yönelmemeli ama İbn Ömer İbn Ömer gelen rivayette ne diyor? Ben diyor onu diyor. tuvar e, arasında yalnız o var. Kıbleye doğru bevlederken gördüm diyor. Bu, bu fiili hadis doğru. <gülüyor> üçüncüsü takrir. üçüncü takrir mesela asaldan ki mesela 33 33 34 kere Allah, Allah nasılda, dedi, böyle yapın işte onu takrir e, örnek veremezsin çünkü bu burada kavli bir emir var yani böyle yapın, böyle yapın diyor. Şimdi bak burada sahabenin öyle bir uygulaması yok. Rüya görüyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyor. Henüz uygulamaya geçirmemiş, geçiremez. Neden? Rüya için şer'i bir delil değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle, tavsiyesiyle veya takririyle ancak şeyden geçer. Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada takrirde bulunmuyor bak. Emrediyor. Bundan sonra böyle yapın diyor. 25'er defa. Sübhanallah. 25 defa Elhamdülillah. 25 defa Allahu Ekber. 25 defa da La İlahe İllallah. Bundan sonra böyle yapın diyor. Ne sayede? Evet. Hubeyb bin Adi. İşte şey mi? Tabi, tahrir. Doğru. Yani. Tahrir örnektir o. Evet. Yani. E, takrir böyle. Sahabenin biz Nebi vesam zamanında şöyle yapardık gibi sözleri neden takrir-i sünnet sayılıyordu? Sonra için. Şundan erkek hemen buna karşı çıkmadı, çıkmadı için. Mesela, dönmüş, geçmiş. Burada karşı kaydı. Bak. Burada sahabenin fiillerinden bahsediyoruz. Peygamber Aleyhisselam fiilleri değil bak biz peygamber zamanında şöyle yapardık, böyle yapardık diyor. Mesela bir tane örnek verdik. Ne diyor? Biz peygamber hayattayken onun döneminde ayakta yer içerdik diyor. Peygamberimize yani evet. takrir kapsamına girdiğinden dolayı. Evet. Sünnet neden vahiy eseridir? Yani neden böyle olmak zorundadır? Niye böyle kabul etmek zorundayız? Açıklamasın 23 Bu yeterli değil. Çok tatmin edici değil. Vahiy metod, vahiy gayri Şimdi neden işte vahiy olduğunu anlanıyoruz biz. Şimdi bak Nisa, Nisa 80'de ve buna benzer pek çok ayette evet. Allah hazretleri peygamberine itaat emrediyor. Mesela Nisa 80'de peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur diyor. Şimdi kendisine itaat Allah'a itaat gibi olan bir zatın bütün fiilleri, sözleri, davranışları mutlaka Allah'ın kontrolünde olmak zorundadır. Doğru mu? Evet. Çünkü Allah başıboş boş bir şekilde peygambere ne yaparsa yapsın şeklinde emretmiyor ona itaati. Kendi kontrolünde olduğu için o itaati emrediyor. O yanlış bir şey yaptığında, yanlış bir şey söylediğinde zaten Allah Azze ve Celle uyarıyordu onu. Allah'ın kontrolünde olduğu için bu bir kısım hadisleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle şer'i manadaki hadisleri, yani hüküm belirten hadisleri Allah Azze ve Celle tarafından kendisine vahyedilmiştir. Bunun pek çok örnekleri var. Bizim burada asıl konuya değinmek istediğimiz yer neresi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi iştihadıyla, kendi görüşüyle bir şey yapmış olsa dahi o da hükmen vahiy konumunda olur. Neden? Çünkü yanlış bir şeyse zaten onun vardığı sonuç Allah Azze ve Celle onu düzeltiyor. Hurma aşılanması rivayetini hatırlarsanız Müslim'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor orada? Ben de sizin gibi bir beşerim diyor. Hata da der, isabet ederim diyor. Ama ne konusunda? Dünya işleri konusunda. Ben dünya işlerinde sizin gibi bir beşerim diyor. Ama diyor size Allah katından bir şey haber verirsem onu alın kabul edin. Bunu almak zorundasınız diyor. Dinle ilgili bir hususta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın teşri alanda söylediklerini biz e, vahiy olarak kabul etmek zorundayız. Bu tabi müstakil olarak e, delillendirmek gerekirse Kur'an-ı Kerim'den ondan fazla Delili var Peygamberin Resulü sana Kur'an dışında vahyedildiğini. Ha burada sadece şu itiraz gündeme gelebilir. Ya işte bize bir hadis geliyor da bu Allah tarafından kendisine vahyedilenlerden mi kendi görüşüyle söyledikleriyle mi diyebilir bir insan. Değil mi? Bu itirazı yapabilir. Evet Kur'an Kerim de Kur'an dışında vahyedildiğini bildiriyor. Ama biz bu hadisin vahiy olduğunu nereden bilelim diye bir. İşte onun cevabı bu. Allah ona müstakil bir itaat emrediyorsa ve ona itaatin kendi itaat gibi olduğunu belirtiyorsa o mutlaka Allah'ın kontrolünde olmak zorundadır. Allah'ın e, onayından geçmiş olmalıdır yani. Evet. Bir tane birkaç tane hadis zikredelim burada. Enes bin Malik radiyallahu anh'ten, evet. bu, e, Müslim'de ve Bukhari'nin edeb müfredte geçen gelen bir rivayet. Peygamber aleyhisselatü vesselam Allah'a sığınarak Allah'ım acizlikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, ihtiyarlık düşkünlüğünden sana sığınırım, cimrilikten de sana sığınırım derdi. Nasıl bir hadis? <gülüyor> güzel, doğru. Allah Resulü'nün bütün hadisleri güzel, amenna. <gülüyor> Şimdi bu fiilimi, kavli mi? burada bu hadis e, fiili sünnet kapsamında kavil bir fiildir değil mi kavil yani dua etmek dua etmek bir fiildir konuşmak bir fiildir ama bakın burada Peygamber esetvesamın e, bir davranış halindeki konuşması bir dua edişi zikrediliyor dolayısıyla bu fiili sünnet Peygamber esetvesam şöyle dua eder diyor. Bak ümmete bir seslenmiş yok burada. Peygamber Aleyhisselatü duasında. doğasında. Ümmete seslenmiş olsa biz ona kavli hadis diye şey yapardık. Yani burada Rabbine dua ediyor. Şimdi i̇bn Ömer radiyallahu rivayet edildiğine göre bunu da Bukhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Hepiniz birer çobansınız. Hepiniz gözetmeye mecbur olduğunuz şeyden sorumludur. İnsanların başında yönetici olan idareci, komandan bir çobandır ve emri altındakilerin e, emri altındakilerden sorumludur. Erkek ailesi üzerinde bir çobandır ve o eli altındakilerden, karısından, çocuklarından sorumludur. İnsanın hizmetini gören işçi veya köle. Efendisinin malı üzerinde bir çobandır ve kendisine teslim edilen maldan sorumludur. Dikkat edin. Hepiniz birer çobansınız ve hepiniz el altında bulunandan sorumludur. Bu nasıl bir hadis? Kavli. Kavli. Burada direkt ümmete bir yönlendirme var. Abdullah bin Musavir İbn Abbas radıyallahu anh'a haber vererek şöyle dediğini işittim diyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şunları söylerken işittim dedi. Komşusu aç olduğu halde karnını doyuran kimse tam mümin değildir. Bukhari Edebül Müfret'te rivayet etmiş bunu. Nasıl bir rivayet? Bu da havliye mu? Bu da havliye. Havli. i̇bn Abbas radiyallahu yine Edebül Müfret'te gelen diğer bir rivayette o şöyle demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara din ve dünya vazifelerini öğretin. Kolaylık gösterin. Güçlük çıkarmayın. Biriniz hiddetlendiği zaman sussun, konuşmasın. Bu da yine kavli bir hadis. Hadislerin geneli, yani büyük çoğunluk tür kavli hadislerde nadiren e, takrirleri azdır. yani. Şimdi e, biraz daha sünnetin kapsamına giren e, tanımları genişleteceğiz. Mesela hadis, haber ve eser kelimeleri gibi. Bunlara da mesela hadis sözlükte, yani lugat anlamı, yani sözlük deyince lugat anlamı, hadese kökünden alınmış bir kelimedir. Eskinin zıttı olarak yeni, önceleri yokken sonradan olan, yeniden meydana gelen manalarına gelir. Hadis yeni, modern anlamına da gelir. Mesela asrul hadis denilir. Modern çağ anlamında. Tefil babından et tahdis. Yani konuşmak, bir şeyden bahsetmek bu anlama gelir. Haber vermek anlamına gelir tahdis. Bu babtan alınmış bir isim olarak Hadis ise tek kelimeyle söz ve haber demektir. Hadis Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bu manada kullanılır. Tur Suresi 34. ayet. Kur'an-ı Kerim'i Muhammed kendisi uydurdu diyenler sözlerinde eğer doğru iseler Kur'an'a benzer bir söz getirsinler. Fe ye tu bi hadisin mislihi Bakın burada hadis kelimesi söz anlamında geliyor. Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyenler eğer sözlerinde sadık iseler, doğru iseler Kur'an'a benzer bir söz getirsinler. Onun gibi aslında benzer değil de burada misil kelimesi birebir aynısı anlamına gelir Arapçada. Bu sözün aynısından getirsinler. Şimdi Mürsedat suresi 50. ayetinde yine aynı manada geçiyor. Febi bi hadisin ba'dehu <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'i inkar edenler artık Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Burada da yine söz anlamında. Ve hel etake hadisu Musa? Musa'nın haberi sana geldi mi? Bu ayette yani Taha suresi 9. ayetinde haber anlamında geçmiştir. Yine Zariyat 24. ayetinde hel etake hadisu dayfi İbrahim elmükramin İbrahim'in ağırlanan konuklarının haberi sana geldi mi? Burada da haber manasında gelmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de hangi anlamlarda geçmiş? Haber, söz, sözler. Söz. Haber, söz, haber ve söz. Bu anlamlarda kullanılmış. Terim olarak yani ıstılah Dinde kullanılış manası olarak hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ait sözler, fiiller yani hareket ve davranışlar, takrirler ve ona ait sıfatlardır. Az önce sünnet tarifinde anlattığımız gibi yani. Çoğulu, hadis kelimesinin çoğulu, bilen var mı? O sünnetin çoğulu. O sünnetin çoğulu. Haber de teki. Ehadis. Ehadis, hadisler demek. Çoğul, çoğulu ahadis. Bir başka tarife göre hadis sünnet ile eş anlamlıdır. Sünnetin sözlü ifadesidir. Bu tarif sünneti esas alır ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, fiillerini ve takrirlerini kapsar. Tahrir az önce gördüğümüz gibi bir söz veya olay karşısında Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylemeyip sustuğu. Dolayısıyla kabulünden, tasvibinden geçtiği anlamına gelir. Bu durumda hadis, peygambere ait bir söz, davranış veya tahrir olmaktadır. Yani sünnette benziyor tarifi. Misal, bakın şimdi Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma'dan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Gerçek Müslüman, elinden, dilinden başka Müslümanların selamette kaldığı kimsedir. Gerçek muhacirde Allah'ın yasaklarından uzaklaşandır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Yine Bukhari'nin Berabin Azib radıyallahu anh'den nakline göre o şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir yatsı namazının farzında... Vettini ve Zeytuni suresini okurken işittim. Kur'an-ı Kerim'i onun kadar güzel okuyan bir kimseyi duymadım. Nasıl bir hadis şimdi bu? Haber. Haber değil. Haber. Haber. Az önceki neydi? Sözdü. Bu da haber. Yani fiili. Fiili sünnet kapsamında bu. Ama biz burada hadisi tarif ederken söz ve haber diyerek şey yaptık ya. Bu haber olarak bildiriyor bak. Yani fiilinden haber veriyor. Devamında bir çeşit şemail var. Vasıf var. Kur'an-ı Kerim'i onun kadar güzel okuyan kimse duymadı. Bak burada da şemail vasıfıyla alakalı bir şey. Ahlaki vasıfıyla alakalı bir şey. Cabir bin Semure radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Tirmizi Şemail'de rivayet ediyor bunu. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde yüz kereden fazla oturdum. Ashabı huzurunda edebi, ahlaki şiirler söylerler. Cahiliye işlerini birbirlerine anlatırlardı. O susar bazen onlarla birlikte gülümserdi. Yani onun huzurunda Nebi aleyhisselatü vesselam huzurunda ne diyor? Ben yüz fazla oturdum. Sahabeleri onun yanında şiirler söylerler, cahiliye dönemindeki anılarını anlatırlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da susar, ses çıkarmazdı. Bazen hatta onlarla beraber gülümseydi. Cabir bin Semir radıyallahu anh böyle diyor. Evet, bu üç rivayette gördüğü gibi birincisinde Peygamber Aleyhisselatü sözü dediğimiz gibi. ikincisinde yaptığı bir işle ona ait bir özellik İkisi bir arada o rivayette. Bu son okuduğumuzda da ne var? Takrir denilen bir olay karşısında susması zikrediliyor. Bunların üçüne de hadis denilir. Yine üçüne de sünnet denilmesi aynı şekilde. Hadisin kısımları ikiye ayrılır. Mesela sünnetin kaç ayırdık? Sünnet deyince üçe ayırdık. Kavli, fiili, takriri diye. Hadis denilince de hadisi iki ayırıyoruz. Nebevi hadis, kutsi hadis. Mesela sünnette aynı şeyi söyleyemiyoruz. Nebevi sünnet, kutsi sünnet denilemez. Hadis, söz ve haberle sınırlı olduğu için nebevi hadis, Peygamber Aleyhisselatü ve ait sözler. Kutsi hadis, Peygamber ve Vesselam'ın Allah azze ve celalden naklettiği sözler. Evet, nebevi peygambere ait demek. Nubuvete nisbet, nebiye ait demek nebevi. Nebevi hadis ile temelden beri üzerinde durduğumuz peygamber aleyhisselamın sözleri, fiilleri ve takrirlerini aksettiren, yansıtan hadislerdir. Bir başka ifadeyle peygambere ait hadislere nebevi hadisler denilir. Kutsi mukaddes bir makama ait anlamına gelir. Kudsi hadisler ise nebevi hadislerden farklı olarak Allah'tan gelen bir fikrin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından ifade edilmiş şeklinde denir. Yalnız bu Kur'an-ı Kerim'den ayrıdır. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim vahyi metluv iken tilavet olunan vahiy iken, kutsi kudsi hadis gayrimetluv vahiy kapsamındadır. Bu da kudsi ee, Kur'an-ı Kerim'in cümleleri, kelimeleri Allah Azze ve Celle katından Cibril Aleyhisselam tarafından birebir ezberlenip, kelimesi kelimesine ezberlenip, hiç değiştirilmeden, yani benzer müteradif mana kullanmadan, yerine mütedavil bir kelime ile değiştirilmeden gelen e, Allah'ın kelamıdır. Birebir Allah'ın kelamıdır. Kutsi hadise biz Allah'ın kelamı diyemiyoruz. Çünkü Cebrail bunu mana olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a rivayet etmiştir. Şimdi bakın. E, Türkçede de bunu misallendirmek gerekirse, Türkçede de aynı şeye birden fazla isim verildiği var değil mi? Evet. Aynı şekilde bir şeye, tek bir şey birden fazla isimle anıldığı gibi, birden çok şey aynı isimle de anılabilir. Mesela göz. Arapçada da öyledir aynı kelimesi. Göz, bildiğimiz göz manasında gelir mi? Gelir. Pınar gözesi manasında işte bir göz su akıyor veya çantanın gözü. Bak, bunlar hep göz manasında. Yani göz aynı şeyi tarih için kullanılıyor değil mi? Ayn da Arapça'da böyle. Arapça'da biraz daha fazla hatta kullanılıyor. Mesela bir şeyin kendisine de Ayn denilir. Mesela farzı Ayn denildiği zaman her bir ferde teker teker farz olan şey demektir. Ayn göz demektir. Pınar demektir. Bunlar gibi e, yani aynı şeye birden fazla isim verildiği var değil mi? Bu sebeple bir şeye birden fazla isim verildiği de söz konusu. Buranın adı ne? Boğaz, kırtlak hmm. ümük. Yani bir sürü isim veriliyor değil mi? Boyun. Ama hepsi aynı yeri zikrediyor. Şimdi düşün ben sana, ya ben burada sizle şöyle bir şey söylüyorum Gülhan abi dışarı çıktı telefonla konuşmaya evet. gelince ben onun boynuna sarılacağım desem bu boynuna sarılacağım ifadesi bir muhabbet ifadedir değil mi? Sen bunu şöyle rivayet etsen aynı manada ya Gülhan abi dışarı çıktı gelince gırtlağına sarılacağım bak mana ne kadar zıtlaştı değil mi? İşte Arapça'da böyle zıtlaşmasa bile başka manalarla aynı şey hakkında kullanılan isimler değiştirildiğinde o kelam o kelamın yani bizzat kullanıldığı yerden ayrılıyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kelamı da Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman birebir kelamıdır. Ama kutsi hadis dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle bir kelime söylemişken o kelime birebir ezberlenmeyip onun yerine aynı manada başka bir kelimeyle değiştirilmiş olabilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde gelmiş olabilir. Bu sebeple buna kutsi hadis diyoruz. Allah'ın kelamı da demiyoruz buna. Peygamberin Allah Azze ve Celle'den naklettiği mana diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hem lafız vardır hem mana vardır. Anlaşıldı değil mi bu? Allah Azze ve Celle'den. Nakledilen mana. Bire bir kelamı değil yani. Bir başka ifadeyle kutsi hadis manası Allah'tan, sözleri peygamberimizden olan hadislerdir. Allah ilham veya rüya yoluyla peygamber aleyhissalatü vesselamın kalbine bir fikir indirmiştir. Peygamberimiz ise o fikri dile getirip söylemiştir. İşte böyle meydana gelen hadislere kutsi hadisler adı verilir. Aynı şekilde bizler ikimiz, üçümüz, beşimiz aynı olaya şahitlik ederiz. Hepimizden ayrı ayrı ifade alsalar. Hepimiz aynı ifadeleri, aynı kelimeleri kullanabilir miyiz? Kullanamayız değil mi? Hepimiz başka başka kelimeler, cümleler dizeriz. Ama aynı olayı anlatırız. İşte e, mana ile Peygamberi Esad ve Allah Azze ve Celle'nin onu kalbine indirdiği manayı kelime kalıplarına büründürmesiyle biz bunu kastediyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim böyle değildir. Birebir hangi kelimeyi Allah Azze ve Celle kullanmışsa Cibril onu indirmiştir. Kutsi hadiste az önce dediğim manada anlamının e, nakledilmesi. Kutsi hadislere ilahi hadisler ve Rabbani hadisler de denilir. Allah şöyle buyurdu. Hz. Peygamber Allah'tan naklederek şöyle demiştir veya buna benzer ifadelerle Allah'a nispet edilerek rivayet edilmişlerdir. Bu çeşit hadisler daha çok Allah'a kulluk etmeye, O'nun insanlara verdiği nimetlere, ahlak ve Allah'a bağlılığa dairdirler. Mesela, Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet günde şu üç çeşit insanın hasmıyım. Yani karşısındayım, düşmanıyım. Birincisi, benim adıma and için Sonra yeminini bozan kimsenin. İkincisi, hür bir adamı köle diye satıp parasını yiyenin. Üçüncüsü de, bir iş gördürmek için işçi tutup işini gördüren sonra da ücretini vermeyenin. Bu kutsi hadis. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a, Peygamber aleyhissalatu vesselamın Allah azze ve celle'den naklederek şöyle dediğini haber veriyor. Allah iyilikleri de kötülükleri de takdir etti. Bakın burada az önceki rivayette ne vardı? Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur diyerek onun sözünü naklediyor peygamberese dersem. Burada ise Allah adına haber veriyor peygamberese dersem. Allah iyilikleri de kötülükleri de takdir etti. Sonra bunları açıklayarak dedi ki: "Burada kavli geliyor Allah azze ve celle'nin. Her kim bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa Allah Azze ve Celle onu kendi katında tam bir iyilik olarak yazar. Yani kabul eder. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik ecri yazar ve bu ecri 700 ve daha fazla katına çıkarır. Her kim de fenalık, kötülük işlemeye niyetlenir de sonra vazgeçerse, bakın vazgeçerse Allah Teala onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer fenalığı kas deder ve işlerse onu bir günah olarak yazar. Yani burada vazgeçerse deniliyor. Yani fırsat bulamazsa değil bakın. Kötülüğü işlemeye niyetlenmiş, kastetmişse o onun günahını alıyor. Gerçekleştirirse bir kötülük olarak yazıyor. Gerçekleştirilmezse, vazgeçerse ona da ecir yazıyor Allah Hazreti Ecele. Yani lütfunun genişliğinden haber veriyor. Tabi anlayıp için değil mi? Vicdanım. Tabii kendisi vazgeçmiş olacak. Mesela Adam kötülük yapmaya gidecek. Araba bulamıyor gidemiyor. Para bulamıyor gidemiyor. Keşke param olsaydı da şu işleri yapsaydım diyor. Bu adam aynen işlemiş gibi. Onlar gibi günahı işleyenler kadar aynen yazılır diyor başka hadiste. Fırsat bulamamış çünkü. Kendisi yani Allah'tan korkup vazgeçmemiş. Diğer bir kutsi hadis. Ey oğlu sen beni gizlice zikredersen ben de seni öylece zikrederim. Beni bir topluluk içinde anarsan, ben de seni, içinde beni zikrettiğin kimselerden daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Yani melekler topluluğu kastediyor. Evet, İslam dinini Allah'tan aldığı vahiy yoluyla insanlara ulaştıran Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dır. O, peygamberlik vazifesi gereği Allah'tan aldıklarını eksiksiz bir şekilde tebliğ etmiş... Aynı zamanda her birinin icabınca hareket ederek uygulamasını da yapmıştır. Yani fiili olarak da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmiştir. Bu itibarla onun her sözü hareketinin yeni bakımdan büyük bir önemi vardır. Yani e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı fiillerin en küçüğü ne? En küçük hükmü. Mesela koyar dedik. Müstahap koyar dedik. Değil mi? ...hiçbirisini koymasa... ...mübahlık. Mesela sarık sarıyor. Değil mi? Sarık sardı sabit Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Biz sarık sarmanın mübah olduğunu anlıyoruz burada. Tavsiye edince... ...tavsiye edince müstaplığı gündeme geliyor. Emir olunca... ...farzlığı veya vacipliği. Aynı ifade. Bu gündeme geliyor. Evet... Bu itibarla onun her söz ve hareketinin dini bakımından büyük önemi vardır dedik. Peygamberimizin söz ve davranışlarını hadisler ifade ettiklerine göre onların da dinimizde öneminin büyük olması gerekir. Hadislerin İslam dindeki önemini şu şekilde özetleyebiliriz. Hadisler Kur'an-ı Kerim'i açıklar, beyan eder. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a zaman zaman inmiştir. Yani parça parça olarak inmiştir. Sure veya ayetler her indiğinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunları sahabilere tebliğ eder. Onların ezberlemesini sağladıktan sonra vahiy katiplerine yazdırırdı. Sahabeden bazıları inen ayetlerde anlamadıkları yerler olursa sorar. Bunların açıklanmasını isterlerdi. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerini yani kıt olan, çok zeki olan insanlar arasında değişik değişik sınıflar vardı. Bu, böyle olması Allah'ın sonrakiler için büyük bir lütfudur. Çünkü en beyinsizi bile yani insanların en kıt anlayanı bile bunları anlayabilecek seviyede indirilmiştir Kur'an-ı Kerim. Anlamadığı yerde bunlar sormuştur. Ve onun açıklaması vardı olmuştur Nebze-i Settü Vesselam tarafından. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmayan yerlerini açıklamasından meydana gelen hadisler Kur'an-ı Kerim tefsirinde en büyük önemi taşırlar. Aslında Kur'an-ı Kerim'i peygamberin ve ondan aldıkları bilgiyle sahabenin açıklamasına dayanarak tefsir etme tefsir ilminin metotlarının en başta gelenlerine birisidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim ya Kur'an-ı Kerim'le ayetlerle tefsir edilir ki bu da Peygamber Aleyhisselatü aittir. Yani bir ayeti başka bir ayette açıklamak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın işidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle sahabenin tefsirleriyle. Sahabe çünkü şurada zikredildiği gibi az önce okuduğum gibi sahabe Kur'an-ı Kerim'in nüzulüne şahit olmuşlar. Parça parça indiği için anlamadığı yerleri sormuşlar Nebi Aleyhisselatü onun beyanını almışlar.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 Kur'an-ı Kerim'in nüzulüne şahit olmuşlar. Parça parça indiği için anlamadığı yerleri sormuşlar. Nebi ve Vesselam'dan onun beyanını almışlar. Ee, ve bir, bir iki ayet iyice anlamadan, Nebi ve Vesselam'dan tefsirini öğrenmeden başka ayetlere geçmemişlerdir. Kendilerinden nakil ve sabit bu. Dolayısıyla bir ayet hakkında sahabenin açıklaması, tefsiri ittifak etmişse yani sahabeler birbirine bu ayetin açıklamasına muhalefet etmemiş. O tefsir Osabe tefsiri aynı Nebi Aleyhisselatü Vesselamın açıklaması gibi merfu hadis hükmündedir. Tefsirde bir kaydedir bu. İtiraf etmişse o zaman delil olma şeyini kaybediyor. Yani merfu hadis hükmünde olma hükmünü kaybediyor. Tercih gündeme geliyor artık. Tercih sebepleri vardır bunda. Mesela İbn Abbas ile e, hiç adı duyulmamış e, ilmi kariyeri bilinmeyen bir sahabe bir ayeti tefsir etmedi. İhtilaf ederse i̇bn Abbas'a bakmak gerekiyor. İbn-i Abbas'ın tefsirini almak gerekiyor. Bunun gibi bazı tercih kaydeleri var. O ayrı. Ondan sonra tabi'ne geçeriz. Bir ayetin tefsirinde. Çünkü tabi'nde tefsiri sahabeden almıştır. Tabi'nde ittifak etmişse tabi'nde hüccet oluyor burada. Ama Sahabenin ihtilaf ettiği bir meselede tabiinin açıklaması hüccet olmuyor. Anlatabildim mi? Sahabe bir ayetin tersinde ihtilaf etmiş. Yani şu sahabe böyle derken şu sahabe böyle diyor ama tabiin döneminde ittifak var. Bu onların ittifak hücceti olmuyor. Sahabedeki ihtilafın ilk önce giderilmesi lazım. Hangisi merfu, yani Kur'an ve sünnete... ...uygunsa onun tercih edilmesi gerekir burada. Sahabeden bir tefsir gelmemişse, ...tabi'in bir ayetin tefsirinde ittifak etmişse, ...o zaman onlar hüccet olabiliyor. Onlar ihtilaf etmişse yine hüccetlikleri kalmıyor. Evet. Tefsiri bir rivaye dediğimiz şey bu. Yani sahabeden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabeden, ...tabi'inden rivayetle tefsir... Ee, hadislerin Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklamasına da misal vereceğiz şimdi. Mesela i̇bn Kesir tefsiri, Taberi tefsiri, Kurtubi tefsiri, Suytinin Dürül Mensur tefsiri, İbn-i Hatim'in Kur'an tefsiri. Ee, bunlar rivayet tefsirleridir. Yani bizim esas almamız gereken, tefsirde başvurmamız gereken kaynaklar bunlardır. Daha sonraki dönemlerde dirayet tefsiri dedikleri bir şey çıkartmışlar. Aklı yorumlar, herkes görüşüne göre açıklamalarda bulunmaya başlamış Kur'an-ı Kerim ayetler hakkında. Bunlar bizi uyuyendirmiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle peygamberine hangi dini getirdiyse biz ondan mesul O sebeple biz şeye bakarız. Rivayete bakarız. Mesela bakın. Fecirde beyaz iplik size siyah iplikten seçilinceye kadar yayın için. Bakara 187. ayet. Buradaki beyaz iplik ile gündüz aydınlığı, siyah iplik ile gecenin karanlığı kastedilmiş olduğunu hadislerden öğreniyoruz. Hadisler olmasa Peygamber Efendimiz'in beyanını, hani bugünkü müelliflerin yaptığı gibi yapsak bir kenara atsak, bakın bu ayette takılır kalırız değil mi? Bir der ki, hayır bu ayette iplik diyor. Ben istarım derim ki ayette iplik diyor, ben iplik koyarım yasmin altında, Adi bin Hatim'in yaptığı gibi. Ben onu koyarım. Sen de hayır efendim sen manayı anlamıyorsun. Burada kast edilen gecenin aydınlığı, gündüz, karanlığı, gündüzün aydınlığı. Ben böyle anlıyorum dersin. Senin anlayışın sana, benim anlayışım bana derim. Ne olur bu? ihtilaf olur. Allah Azze ve Celle ise Nebi'sinin ihtilafı kaldırması için göndermiştir. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam buradaki açıklaması ne yapıyor? Bu yanlış anlayışı burada yanlış anlayanın benim söylediğim tarzda olduğunu beyan ediyor bir kere. Bu beyandan sonra artık kimsenin ee, Adi bin Hatim gibi düşünmeye hakkı yok. Ondan sonra her namaz okunan Fatiha suresindeki "Ğayril bir aleyhim veleddallin" kendilerine gazap bulunanların ve sapıkların yolundan başka bizi merhamet verdiklerinin yoluna ulaştır. Ayetindeki kendilerine gazap bolunanların Yahudiler, sapıkların da Hristiyanlar olduğunu yine hadislerin verdiği bilgiden öğreniyoruz. Bu hadisi ortadan kaldır ve tefsirlere bir bak. Kazaba uğrayanlar şunlardır, bunlardır diye sayarsın değil mi? Sapıtanlar da şunlardır, bunlardır diye istediğin gibi görüşleri e, çoğaltabilirsin ondan sonra. Ama bir Aleyhisselatü versen diyor ki gazaba uğrayanlar şunlar, sapıtanlar bunlar. Orada bitiyor bak. Enam suresinin 82. ayetindeki zulmün şirk olduğunu Tevbe suresinin 112. ayetinde bahis konser edilen kelimesiyle oruç tutanların kast hadisler açıklamıştır. Enam suresi 82. ayetinde zulüm. Zulmü zikrediyor. Sahabeler orada endişe ediyor. Bunlar ayrı ayettir. Bu zulüm, hangimiz nefsine zulmetmez ki diye sahabeler üzülüyorlar epey. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyorlar artık bunu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki burada kast edilen zulüm Şirktir diyor. Zira diyor Lokman suresi 13. ayetinde Lokmana Aleyhisselam onunla ne diyor? Evet. Sakın şirk koşanlardan olmaz. Zira şirk büyük zulümdür diyor. İşte bu ayet diyor. Bu Enam 82'deki zulmü açıklıyor diyor. Nebi Aleyhisselatü Nebi bu açıklaması olmasa biz zulmün her türlüsünden insanları cenneme doldurabilirdik değil mi? Evet. Evet, Tebessür Suresi 112. ayetindeki saihune kelimesinde oruç tutanlar olduğunu Nebi Aleyhisselam açıklamıştır. Evet, Kur'an-ı Kerim'i açıklamasının örnekler böyle. İkincisi ibadetlerin yapılış şekillerini açıklar. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara namazın farz olduğunu bildirmiş ama nasıl, kaç rekat ve kaç vakit kılınacağını açıkça belirtmemiştir. Farz namazların günde 5 vakit Öğle ikindi yatsı dörder, akşam üç sabah iki rekat olarak kılınacağını bize hadisler bildirmiştir. Müsaade Allah'tan. Ali Yani sünnet bildirmiştir. Namazın nasıl kılınacağını, ayakta duruşun yani kıyamın, ruku ve secdelerin nasıl yapılacağını, namaz esnasında neler okunacağını, Peygamber Resulü sün kendisi yaparak Müslümanlara da göstermiş. Ve namazı benim kıldığım gibi kılınız diye emretmiştir. Şimdi mealcilere bir bakın. Birbirinden farklı 5-6 çeşit namaz kılan mealci var. Hani sünnet insanları ihtilafa götürüyordu? Hani sünnet insanları böyle ihtilafa götürüyor da mealcilikle bundan kurtulacaktınız? Kimisi var mealciyle hiç namaz bir akılmaya gerek duymuyor. Kılanları da Kimisi bizim gibi kılıyor. Kimisi iki rekat kılıyor. Namazlar iki geçiyor Kur'an'da diye. Öyle kılıyor. Ha, demek ki Kur'an böyle başıboş bırakılırsa herkesin anlayışına göre, peygamberin beyanından ayrılırsa asıl ihtilaf orada başlıyor. E, şimdi diyebilir ki bazıları işte sünnete göre sanki sünneti delil alanlar farklı farklı namaz kılmıyor mu? En azından rekatlarında kimse ihtilaf etmiyor değil mi? İcmai ettikleri bir şeyler var. Ve e, eğer... Mesela el kaldırmayanlar düşündüğümüzde onların hata ettiği belli. Bunlar bazı hadislerle amel etmediklerinden böyle veya zayıf hadislere dayandıklarından dolayı şekillerinde farklılık var. Bu asla sünnetten kaynaklanan bir ihtilaf değil. Sünnetin kendisinden kaynaklanan bir ihtilaf değil. İnsanların o sünnete ulaşması bakımından insanlardan kaynaklanan bir ihtilaftır. Çünkü Allah azze ve celle dinini ihtilaf edilecek şekilde değil, ihtilaf ortadan kaldıracak şekilde göndermiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı ortadan kalkarsa en başta Kur'an-ı Kerim üzerinde ihtilaflar başlar. Ondan sonra ameller, ibadetler, bunlar e, toplumsal hayata yansımasını düşünün. Hükümler, ahkam meselesi. Kur'an-ı Kerim'den birisi şöyle bir hüküm çıkarken başkası pekala başka bir hüküm çıkarabilir. Günümüzde başörtüsünü tartışmıyor mu bu insanlar? Niye tartışıyorlar? Onlar sünnete iman etmiyor. O yüzden tartışıyorlar. Peygamber'e iman edenler için böyle bir sorun yok. Allah emrettiyse bitmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şekilde şeklini açıklamış. Ama e, hani Ebu Said Hoca'nın da verdi, zaman zaman fıkra anlatarak bir misal veriyor ya. Adamın biri e, açıkta bir yerde böyle bir şey arıyormuş. Ne arıyorsun sen demiş hoca buna. Para mı kaybettin onu arıyorum demiş. Nerede kaybettin demiş. Hani buralarda gözükmüyor. Ya şu çalklıkta kaybettim de burada arıyorum demiş. E niye orada arıyorsun demiş. Orada kaybettin orada arıyorum. Orası dikenli demiş. Orada aramak zor oluyor. Şimdi insanlar problemi nerede arıyor? İşte Kur'an-ı Kerim e, tesettürü emrediyor mu emretmiyor mu? İşte kurban kesmek Kur'an-ı Kerim'de ne şekilde olmalı? İşte İsa Aleyhisselam inecek mi inmeyecek mi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu geçmiyor mu? Yahu problem orada değil ki, peygambere iman da problem. Bu insanlar peygambere inanıyorsa Müslüman, inanmıyorsa bunların hükmü kafirdir kardeşim. Peygamberi sen kabul etmiyorsan, kafir olduğunu açıkla da Kur'an'a bluz atma. İman edenlerin inancına karışma yani. Ama bunun tam tersi yapılıyor. İman etmeyen insanlara Kur'an adına konuşma etkisi veriliyor. En büyük sıkıntı burada işte. Peygamber aleyhissatvesamın yine namaz kılış şeklini biz hadislerden öğreniyoruz. O bu emirden dolayı yani benim kıldığım gibi namaz kılınız emrinden dolayı onun namaz içerisindeki fiilleri fiilli olarak rivayet edilse bile kavli o gibi bağlayıcıdır. Mesela fiili hadislerde bunun detayları ileride gelecek. Fiili hadis müstahaplığı ifade eder. Tek başına farzı ifade etmez. Ama bu kavli hadis, namazı benim kıldığım gibi kılınız emri, namaz içerisindeki bütün fiilleri kavli olarak bağlıyor. Bundan sonra peygamberin namaz fiili olarak ne rivayet edilirse, ister fiili olsun ister kavli olsun. Onların hepsi kavli hadis gibi, yani söylenen emrin, şu emrin kapsamında olduğu için vücub ifade eder. Yani ona itaat etmek gerekir. İtaat etmezsem ne olur, şunu şöyle yapmazsam ne olur diye soru sormaya burada mecal yok. Aynı şekilde namaz kılmadan önce alınan abdestin alınış şekline, abdest organlarının yıkanış şekline ve sırasına ait bilgileri de peygamberimizin abdest alınışını bildiren hadislerden anlıyoruz. Burada namaz gibi değil ama abdest. Çünkü abdesti benim aldığımız gibi alınız diye bir emir var mı? Yok. Bu namazla ilgili. Abdesti benim aldığım gibi al alınız diye şey yok. Ama şöyle yıkayınız. ...diye emir varsa, kavli bir emir varsa biz onu abdestin farzı olarak ele alırız. Yani onu yapmasan abdest gerçekleşmez. Ama kavli olarak sabit olmamış da, peygamber fiili olarak sabit olmuşsa... ...onu da abdestin müstahabı olarak yapılırsa daha fazla. Mesela kavli olarak fiili barındıran bir hadis var bu konuda. Ben ve benden önceki peygamberlerin abdesti ne şekilde diyor? Üçer defa yıkamak. Bir defa yıkayan kafi gelir diyor. Yani farz olan odur diyor. Bir defadan bir defa tam şekliyle gelmezse o abdest yerine gelmez. İki defa yıkayan önceki peygamberlerin sünnetine uymuş olur. Üç defada yıkamak diyor benim sünnetim diyor. Dört oldum mu zulmetmiş, isyan etmiştir diyor. Hatta açmıştır diyor. Bu fiiliyle bir bağlayıcılık var değil mi? Kavli, o o mesele ilgili. Dört defa yıkayamıyorsun. Böylelikle kolunu mesela yıkamayan insanın abdestinin yerine gelmediğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu hadisten dolayı. Ama şunu söyleyemiyoruz değil mi? Kolunu üç defa yıkamazsan abdestin geçersizdir. Bir defa yıkarsan olmaz diyemiyoruz. Niye? Çünkü bir defa yıkayan yeterlidir diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunun gibi. Ee, evet. Farz olan cuma namazının kılınış şekli, hutbe okunması, haccın yapılmasına ait işler. Hac da burada ayrı. Haccın menasikini benden almaz diyor çünkü. Burada da bir bağlayıcılık var. Ee, zekatın hangi mallardan ne miktarda verileceği gibi ibadetlerin yapılışına ait birçok hususlarda hadislerden alınan bilgilere dayanmaktadır. Üçüncü önemi hadislerin Hadisler Kur'an-ı Kerim'den sonra fıkhın yani İslam hukukunun en önemli kaynağıdır. Hakkında Kur'an-ı Kerim'de hüküm bulunmayan konularda Peygamber-i sünnetine başvurulur. Hadisler sünneti aksettirdikleri için, sünneti yansıttıkları için Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci hüküm kaynağı olmuş olur. Mesela abdest alırken mesler üzerine mesetme sünnete dolayısıyla hadislere dayanır. Denizden çıkan ölü balığın yenilebileceği, katır... Ehli eşek, aslan, kaplan, fil, kurt, maymun, köpek gibi hayvanlarda, doğan, şahin, atmaca, karga gibi yırtıcı ve tırnaklı kuşların etlerini yemenin haram olduğu hükmü de hadislerden çıkarılmıştır. Bana fili, fili, fil konusunda ihtilaf var. Burada fili zikretmiş ama filden yasaklayan yok. Tabi'nin döneminden bir ihtilaf var ama fili bilmiyorum. Hadisler yani sünnet Kur'an-ı Kerim'de olmayan hükümler koyar. Mesela hırza verilecek el kesme cezasının sağ elin bilekten kesilmesi şeklinde uygulanması hükmü yine hadislere dayanır. Normal bir şekilde kesilmiş hayvanın karnından ölü olarak çıkan yavrunun boğazlanmış sayılacağı hükmünde hadisler koymuştur. Cenninin boğazlanması, anasının boğazlanmasıdır hadisi var mesela. Peygamber Aleyhisselatü sünnetiyle koymuş olduğu hükümler dinimizin hükümleri sayılır. Çünkü ona itaat farzdır. Onun getirdiklerine uymak, yaptıklarını yapmak, yasaklarından sakınmak da Allah'ın emridir. Bu konudaki bir ayette şöyle buyurulmuştur. Haşir Suresi 7. ayet. Allah Resulü'nün size getirdiklerini alınız, men ettiklerinden de sakınınız. Şu halde Peygamberimizin bütün davranışları Müslümanlar için büyük önem taşır. Hukuk yönünden hükümler koyar. Bunları aksettiren hadislerinde dinimizde elbette önemli bir yeri vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara örnektir. Onun dünya ve ahiret mutluluğu için güzel bir örnek olduğunu Ahzab 21. ayeti açıkça belirtiyor. Andolsun ki sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah Resulü'nde uyulacak güzel bir örnek vardır. Güzel bir ahlaka sahip olmak, böylece dünya ve ahiret saatine ulaşmak isteyenler onu kendilerine örnek almalıdırlar. Peygamber Aleyhisselatü güzel ahlakında yine hadislerden öğreniyoruz. Rivayetler yansıtmaktadır. Hadis ile sünnetin eş anlamlı olduklarını görmüştük. Ancak hadisin peygambere ait söz, fiil ve takrirlerden başka onun vasıflarını da kapsadığını dikkate alırsak, e, hadis alanın daha geniş kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu demektir ki peygamberin insani özelliklerini belirten naklilerin hepsi hadis kapsamına yani onların hepsine hadis denildiği halde sünnet kavramına dahil değildir. Mesela peygamberin gözü, kaşı, saçının rengi ve öteki insani özelliklerini bildiren haberlerin hepsi de hadistir. Ancak bunlar sünnetten sayılmazlar. Mesela e, işte İki kaşın arasında bir damarın olmaz sünnettir denilebilir mi? Denilemez. O peygamber satıyorsa ama yani bunun gibi. O şeyin dışında yani e, o, o insan elinden gelen bir şey. Bu insanların elinden gelmez. Yaratılışla ilgili. Şurada var ki hadis ile sünnet arasında terim olarak önemli bir fark yoktur. Yani ıslahı kullanmak için. Daha kesin bir ifadeyle tekrar edersek sünnet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiilleri yani yaptığı işleriyle ile takrirleridir. Hadis de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiilleri, takrirleri ve sıfatları ile bunları dile getiren ifadeleridir. Şimdi dikkat edin. Enes bin Mağuk şöyle demiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiçbiriniz kendiniz için arzu ettiğini din kardeşiniz için de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Bukhari ve Müslim hadisi, hiçbiriniz kendiniz için arzu ettiğinizi din kardeşiniz için de arzu etmedikçe için iman etmiş olmaz demesi bir sünnet. Bu sözlerini dile getiren ifadeler de hadistir. Bunu yerine getirmek sünnet. Bu hasilde bildirilenin. Ama o ifadeye hadis denilir. Ayşe radiyallahu anha şöyle demiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayakkabı giymekte, saçını sakalını taramakta, abdest almada bütün işlerinde sağdan başlamaktan hoşlanırdı. Bu da Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Bu örnekte ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işlerinde sağdan başlaması sünnet, bunu Ayşe radıyallahu anh'a dilinde ifade eden sözlerde hadistir. Takrire misal. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Bukhari rivayet ediyor bunu. Ayşe Radiyallahu'na şöyle demiştir. Hayızlı olduğum halde Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın başını tarardım. Bu fiil kime ait? Ayşe Radiyallahu'na ait. Burada Peygamber'e ait bir fiil yok. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam yanında onunla ilgili bir iş yapılmıştır. O ise yapılan işe rıza göstermiştir. Şu duruma göre bir kadının hayızlı olduğu halde kocasının saçını taraması Sünnet hükmünde bir iş olmuştur. Takrir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haiz olmayacağı için, yani öyle bir şey mümkün olmadığı için buna o manada sünnet denemez. Ama Ayşe Radiyallahu Anh'ın bunun yapması karşısında ses çıkarmaması bunun bir sünnet olduğunu, sünnet hükmünde olduğunu ifade ediyor. Ayşe Radiyallahu bu hali ifade eden sözleri peygamberle ilgili olduğundan dolayı da hadis diye ifade edilir. Şimdi buraya kadar hadis anlattık. Haber ve eseri de kısaca zikredeceğiz. Çünkü şey oldu. Yani hadis aslında haber ve eseri içeriğini anlatmış oldu. Şimdi hadisle eş anlamlı terimlerden birisi haber. Haberin sözlük manası bir şey veya olay hakkında elde edilen bilgi bildiğimiz manada haberdir. Haber vermek. Terim olarak dinde ıslah olarak haber peygambere sahabe denilen, onu gören ve onunla beraber bulunanlara ve tabiun adı verilen sahabeyi görenlere ait söz ve fiilleri yansıtan ifadeleridir. Neymiş? Haber, peygambere sahabe denilen, onu gören ve onunla beraber bakın haber kelimesi e, hadisin kapsamını açtı değil mi burada? Hadis deyince Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Onla ilgili haberler diyoruz. Hadis, peygamberle ilgili haberler diyoruz. Haber dediğimiz zaman peygamberle ilgili olabilir, sahabeyle ilgili olabilir, tabi'ninle ilgili olabilir. Söz veya fiil. Şimdi, haber hadisten daha yaygındır. Yani daha geniş kapsamlıdır. Bunun içindir ki her hadis aynı zamanda haberdir. Fakat her haber hadis değildir. Eser, eser, peltekse ile sözlükte, hülugatte iz, kalıntı manasına gelir. Türkçe'de de bu manada. Eseri kalmadı kirin mesela deriz. İz manasında. Terim olarak da haberle aynı manaya gelir. Yani dinde kullanılışı, yani bizim bu hadis ilminde kullanılışı haberle aynı manada. Hadis kelimesinin çoğulu ahadis. Haberin çoğulu akbar, eserin çoğulu ise asar gelir. Haberle eser aynı anlamda kullanılıyor. Peygamber ve vesselamın e, hadisleri hakkında genellikle eser denilmez. Sadece genel kapsamı olarak söylenir. Mesela e, ehli eser, ehli sünnetin diğer bir adı ehli eserdir. Neden? Rivayetlere dayanır onların dini. Peygamber Aleyhisselatü sahabeden ve tabiinden gelenleri. Selefin yolu. Eğer peygamberin, sahabenin ve tabiinin haberleri hep birlikte zikrediliyorsa bunlara haber, ahbar, eser, asar denir. Ama sadece peygamberden rivadet edilen bir şeye eser denmez. Haber denmez. Ona hadis denir. Bazen sahabenin fiiline hadislendiği olur. Ama bu yanlıştır ıslah olarak böyle bir kullanım yok. Mesela İbn Abbas radyalarına bir söz söylemiştir. Bunu hadis diye rivayet eder. Bu doğru değil. Buna haber veya eser denilmesi gerekir. Evet. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan önce bu konuyla ilgili soruları burada hadise hadis Ahadis, Et-Tahdis, Haber, Akbar, Eser, Asar ve Sünnet kelimelerinin Arapça yazılışları. Bunları bilmek lazım. Ee, Hadese kelimesi Ha. Noktasız Ha. Cim'den sonra gelir. Noktasız Ha. Dal ve Peltekse, hadese. Temel kalıbı budur. Hadis, ya ekleniyor. Dal'den sonra bir ya. Bunları yazsanız iyi olur. Yani Arapça harflerle hadis. Bir ya ekleyerek hadis haline geliyor. Ahadis de, önce hadeseyi yazın. Yani ha, dal ve Pertekse. Hadis. E, ha. Dal. Ya. Ve pertekse. Siz onları yazın. Ben e, doğru mu yazmışsınız? Kontrol edeceğim. Yani onları şey yapacağım. Düzelteceğim. Ahadis. Ahadis. Elif, Ha, Elif, Dal, Ya ve Pertekse. Et Tahdid, Elif, Lam, Ta, Ha, Dal, Ya ve Pertekse. Haberde. H, B ve R. Akbarda başa bir elif, bir de B'den sonra bir elif ekleniyor. Eserde elif, pertekse ve R. Eser. Asar, elif, pertekse ve Elif uzatması ve ra. Sünne. Sünnet kelimesi. Sin, nun ve yuvarlak ta. Evet. Bunların manalarını birbiriyle e, böyle teker teker şey yap. Düşünün ve aralarındaki farkları bilmeniz gerekiyor. Sonra kayıtları da dinlediğinizde bunlar daha iyi anlaşılır inşallah. Hadis, haber ve eser terimlerinin sözlük ve ıslah manası. Önce hadisten başlayalım. Hadis neydi? Söz haber. Söz ve haber. Doğru. Bu lügat manası. Islah dinde kullanılır. Aslında şöyle dememiz lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili her haber. Çünkü vasfın da sadece fiil değil, takrir değil. Onun vasfı şemaili de hadis ile beraber geliyor bize. Peygamber adına, peygamber hakkında bildirilen her şeye hadis diyoruz. Haber neydi? Bunun lugat manası bildiğimiz gibi Türkçe'de haber vermek demek. Bir şey hakkında bilgi vermek, haber vermek demek. Dinde ıslahtaki manası neydi? Evet. Onlar hakkında, onlarla ilgili haber vermek. Eser lugat manası iz, alamet. Bu anlamlara gelir. Islahtaki manası Aynı haberdeki gibi. Peygamberden, tabi, sahabeden, tabiinden rivayet edilenler. Haberle eser arasında mı? Fark yok aslında. Yani ıslah da kullanım olarak çok fark yok. Eser biraz daha şey. Yani rivayet ilmiyle alakalı. Ee, sık kullanılan bir şey. Haberde gelmiştir ki denir. Tamam mı? Haberde gelmiş ki gelmiştir ki dediği zaman bir muhaddis. Bununla peygamberden bir haber olabilir. Tabiinden, sahabeden bir haber olabilir. Bir şey yok. Eserde gelmiştir ki denildiği zaman umumiyetle sahabeden gelen kastedilir. Peygamberden gelen kastedilmez hiçbir zaman. Ya sahabeden ya tabiindenir ama genellikle sahabenin e, fiili veya sözü e, kastedilir eser ile. Niçin her hadis haber olduğu halde her haber hadis değildir. Her hadis haberdir. Değil mi? Hadis her hadis haber vermekte. Ama her haber hadis değildir. Haber şeyden sahabeden gelebiliyor. Hadis sadece peygamberden. Evet. Hadisler kaç kısma ayrılır? Nevvi ve Kutsed. Sünnet, sünneti üç kısma ayırdık. Hadisi iki kısma ayırdık. Neydi? Nebevi, hadis ve kutsi veyahut ilahi Rabbani. veyahut Rabbani. Evet. Ee, evet. Kutsi anlaşıldı. Nebevi derken neyi kastediyoruz? ediyoruz? Nebevi hadis derken? Allah Resulü'nün Allah Resulü'nün söz, fiil takrirleri. Kutsi hadis dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin sözleri. Peygamber ve Vesselam tarafından Hakkı yürümelsin. Hadislerin dinimizdeki önemi neydi? Bir. Başka? Allah'a emanet. He? Peygamber'e Allah Allah'a Allah Allah Allah Allah İbadetlerin... İbadetlerin şekillerini, şekillerini... Allah'ın emirlerini eda ediş şekli. Yani itaat doğru. Yani itaati yerine getirme şekli hadislerden alınır. Üç. Fıkıh hükümlerinde hukuk. Hukuk hükümlerin kaynağıdır. Tamam Başka? Kur'an-ı Kerim'de olmayan hükümler koyar. Bir tane daha var. Yani bu bağlamda önümden. Yani i̇llaki hüküm, tamam hüküm de, yani peygamber mesela hüküm, hukuki hükümlerde peygamberin sünneti, hadisleri bir dayanak kaynağıdır. Temel kaynaktır. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de olmayan hükümler de koyar. Aslında belki ayrı zikredilmesi pek ee, şey olmayabilir de, bunu ayrıca belirtilmesi lazım. Kur'an dışında hüküm koyar. Bir de beşinci olarak bir özelliği de var. Peygamber'e istatvesen bütün insanlara örnektir. Yani itaat ettiğin husus illaki farz emredilmiş, hüküm kaynağı olacak diye bir şey yok. Ona itaat emredilmiş. Mesela güzel ahlak. Güzel ahlakında onu örnek almak. Bu da e, hadislerle ancak Bilebileceğiniz bir şey. Onun önemi bu. Sünnetle hadis arasındaki ilişki neydi? Hadis. O haber için haber ve eser için onu söyleyebiliriz ama hadisle sünnet arasındaki farktan bahsediyoruz burada örnek verdik hadisle işte yani faz gibi sünnet gibi ne diyor hadisle sünnet bir arada kullanıldığı zaman hadisle sünnet bir yar kullanıldığı zaman ee, sünnetle biz Nebi bir Vesselam'ın e, hadisindeki içeriği kastediyoruz. Hadis ise ravi tarafından onun ifade edilmesi. Mesela az önce bir örnek verdik. Ayşe Radiyalarına Peygamber Efendimizin haciz başını tarardı diyor. Biz burada sünnet hükmündedir diyoruz değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından konulan bir şey var. Ama bu ifadeye hadis diyoruz. Normalde hadisin tarifi ne? Peygamberle ilgili haber. Ama buradaki fiil peygambere ait bir fiil değil. Değil mi? İfade edilmesi. Mesela az önce bir örnek verdik. Ayşe Radyalan'a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 Ama Peygamber müressat besem burada takrir ederek Ayşe radiallahu anh ın bu fiiline karşı çıkmıyor ve bu sünnet oluyor. Takrir sünnet, takrir sünnet. Şimdi sünnet e, mesela hiçbiriniz kendiniz için arzu ettiğini din kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz. Buna bir sünnet dedik. İçerik sünnet bak ama bu ifadeye bu cümleye hadis diyoruz. Bunu yerine getirmek sünnet. Bunu rivayet edilmesine hadis diyoruz. Sözlü rivayetine hadis. Yaşantı olarak hayata geçilmesine sünnet diyoruz. İkisi bir arada kullanıldığı zaman bu kastedilir. Bazen sünnet kelimesi akide için kullanılır. Peygamber'in sünnet mesela. Burada sünnet ehli, el sünnet vel cemaat dendiği zaman, Peygamberin resat ve Sam'ın akidesiyle birlikte yaşantısı sünnet ehli dendiği zaman misvak kullananlar kastedilmez mesela. Onun akidesi üzerinde, onun yolunu takip edenler, onun sünnetini kendilerine rehber edinenler, sünneti kendisine rehber edinen, misva ağzına alıp da yani o sünneti yerine getirip de akidede peygamberin sünnetinden tamamen uzak bir hayat yaşayamaz değil mi? Dolayısıyla sünnet ehli dendiği zaman bunların hepsini kapsaması lazım. Akide'de muhalefet edenin işte ameli bazı konularda peygamberin sünnetine uygun hareket etmesi, cübbe giymesi, sarık sarması hiçbir şey ifade etmez. Çünkü her işin başı akidedir. Bir kimsenin akidesi düzgünse o misvak kullanmasa da sarık sarmasa da o başlanacaktır. Ama akide bozuksa Sarık uğruna başı kesilenler var bu ülkede. Ama akide bozuk olduğu için bunların faydasını göremez. Adam şirk ehli. Bak o Nazım Kıbrıs'ı gibiler. Adamlar müşrik. Şirk koşuyor sabah akşam. Ama sarık var. Asa var. Yani insanların böyle e, sünnet yerine getirmek deyince e, bu toplum neden bunları ön plana çıkarır? Çünkü bu Ümmet, yani bu ülkede yaşayan insanlar sarık için başını vermiş. Sakal için başını vermiş. Ama akide için adam itibarını bir tarafa bırakamıyor. Gelen menfaatini bir tarafa bırakamıyor. hakkı görse bile bırakmıyor.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 Tabii, sakal sakal konusunda belki biraz daha şeylikler var. Yani dengeler değişmiş. Evet. Ee, bir ara verelim inşallah. Ee, hadis ilmi ve diğer İslam ilimleri arasındaki yeri aslında o da kısaymış. Bitiriverelim madem. Çünkü burada çok şey yok. Hadis ilmi Bakın e, hadis ilmine geçtik. Az önce hadis kelime olarak şeyinden bahsetmiştik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiilleri, hareketleri ve takrirleriyle bunları elde etme metotlarını konu olarak kendisine tayin etmiş ilimdir. Yani hadis ilminin konusu neymiş? Sözleri, fiilleri, takrirleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ve bunları elde etme metotları. Elde etme metodu nedir? Rivayettir. rivayettir. Hadis ilminin doğuşuna tesir eden en önemli sebep Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini tespit etme arzusudur. Çünkü daha önce sahabe devrinde Kur'an-ı Kerim'de olmayan konularda sünnete dolayısıyla hadislere başvuruluyordu. O konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neler söylemiş, nasıl hareket etmişse ona göre hüküm veriliyordu. Şu olay bunu açıkça gösterir. Ebu Bekir radiyallahu anh bir yaşlı kadın gelerek torunundan kalan, Maldan miras almak istediğini söyler. Ebu Bekir radiyallahu Kur'an-ı Kerim'de ninelere torunlarının mirasından hisse verileceğine dair bir ayet bilmiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam da buna dair bir şey buyurduklarından haberim yok dedi. Sonra konuyu yanında bulunanlara sordu. Sahabeden Nugire bin Şube ayağa kalkıp peygamber neneye altıda bir hisse verdi dedi. Diğer bir sahabi Muhammed bin Mesleme'de aynı şeyi söyleyince Ebu Bekir radiyallahu kadına torunun mirasından altıda bir hisse verdi. İslam ülkeleri genişledikçe artan olaylara çözüm bulma yolu, çözüm yolu bulma ihtiyacı baş gösteriyordu. Ortaya çıkan yeni konuları hükme bağlama zorunluluğu önce Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'de açıklayıcı bir hüküm yoksa Peygamber'in sünnetine başvurmayı gerektiriyordu. Bu ise sünnete aksettiren hadisleri elde etme mecburiyetini ortaya çıkarıyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesam ise Müslümanlara sünnetinin başkalarına ulaştırılmasını şöyle emretmiştir. Benden işittiklerinizi yanında bulunanlarınız bulunmayanlara ulaştırsın. Olur ki burada bulunanlar sözlerimi kendisinden daha anlayışlı birine ulaştırmış olurlar. Bukhari rivayet etmiştir bunu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bununla birlikte kendisinden işitilen sözleri başkalarına ulaştıranların faziletini şöyle anlatıyor. Benim sözümü işiten, güzelce öğrenip işittiği gibi başkalarına ileten kimsenin Allah yüzünü akretsin. Veya nurlandırsın. Natlar Allah. Buradaki... E, Ak etsin, nurlandırsın bu manelere gelir. Ebu Davud ve İbn-i Maceri der bunu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve tavsiyesine uyarak onun sünnetini, dolayısıyla hadislerini elde edip, onları günlük hayatlarında uygula, uygulama arzusu Müslümanlar arasında yoğun çalışmaya yol açtı. Sahabeden birçok kimse hadisleri öğrenmeye koyuldular. Böylece daha hicretin birinci asrında hadisler toplanmaya başladı. Sahabelerden e, böyle hadis cüzleri yazan Zatlar var. Bunlar sabit. Elimize de ulaşmış durumda. Günümüzdeki çalışmalarda. Ee, hadis toplama uğrunda yorucu yolculuklar yapıldı. Yılmak bilmez çalışmalar görüldü. Sonunda toplanan hadisler bir taraftan yazıyla tespit edildi. Öte yandan konularına yahut nakledenlerin isimlerine göre tasnifler yapıldı. Böylece ilk yazılı hadis metinleri meydana geldi. Zamanla ikinci ve üçüncü asırlarda bu çalışmalar daha da artarak... Kıymetli eserler ortaya konuldu. Toplanan hadislerin sayıca fazlalaşması, İslam ülkelerinin genişlemesiyle hadis bilenlerin dağılması, fikir anlaşmazlıkları, siyasi gayeler veya türlü maksatlarla hadis uydurmaya başlanması, hadis naklini sağlam esaslara bağlamak zaruretini doğurdu. Bunun sonucu olarak da isnat, cerh ve tadil gibi kaydeler konuldu. Yani bir ihtiyaçtan bunlar ortaya çıktı. Hadislerin bir kısmı herkesin kolayca anlayamayacağı kelime ve deyimler taşıyordu. Sonradan adına Garibül Hadis yani hadisin herkesin anlayamayacağı sözleri denilen bu tür kelime ve deyimleri açıklayan eserlere de ihtiyaç vardı. Size fotokopi olarak dağıtacağımız e, tablolarda e, hadis adına yazılmış eserlerin hangi sınıflara ait olduğunu göreceksiniz. Yine Garibül Hadis alanında hangi kitapların yazıldığını örneklerinde Vereceğiz o şeyde e, fotokopilerle. İşte hadislerin elde edilme yollarını gösteren, onların anlaşılmayan yerlerini izah edip taşıdığı hükümleri açıklayan, konularını ve ravilerini ele alıp her birinin değerlendirilmesini yapan binlerce kıymetli eser adına hadis ilmi denilen bir ilim oluşturdu. Bu ilim hadislerin eleştirmesine, birbirleriyle karşılaştırılmasına, kısaca hadis ve sünnetle ilgili her konuya e, her biriyle ilgili Kıymetli bilgiler içeriyor. Gerçek hadisler, sahih olanlar gözler önüne seriliyordu. Demek ki hadis ilmi, Peygamber Aleyhisselatü ve sünnetini duasıyla hadisleri elde etmek, onların sahihini, doğru ve sağlamını zayıfından ayırmak veya sakiminden ayırmak denilir. Sakim, sakat, hastalıklı denilir, demektir. Zayıfları, zayıfından ayırmak. Böylece Peygamber'e ait olanlarını belirlemek ...ve iyice anlaşılmalarını sağlamak gibi gayelerle doğdu. Böyle bir gaye ile doğan ve bütünüyle peygamberin hadislerini konu olarak kendisine alan... ...hadis ilmi İslam ilimlerinin en önemlilerinden biridir. Hadisler peygamberin söz, fiil ve takrirleri olduğu için... ...bunları konu alan hadis ilminin büyük önemi vardır. Şöylece özetleyebiliriz. Hadis ilmi tefsir, fıkıh ve akayit gibi İslami ilimlere geniş ölçüde yardım eder... Hadislerin öneminden söz ederken gördüğümüz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklamasından meydana gelen hadisler tefsir ilminde büyük önem taşırlar. Onun ve sahabenin tefsir konusundaki hadislerini hadis ilmi naklettiği için bu ilme geniş ölçüde yardımcı olmuştur. Aslında tefsir ilmi Peygamber'in ölümünden sonra uzun süre hadis ilmi ile eşitti, aynıydı. Hadis ilminden ayrı bir ilim dalı değildi tefsir. Peygamberin Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden sözleri hadisler arasında ve hadis metotlarıyla nakledilmekteydi. Bu şekilde tefsir hadis ilminin bir bölümü halindeydi. Sonradan tefsir hadisten ayrılıp müstakil bir ilim haline geldi. Bu da aslında e, pek çok yanlışları beraberinde getirdi. Şeye baktığınız zaman mesela Bukhari'nin sahini tefsir babı vardır. Sünenlere baktığınız zaman tefsir babı vardır. Yani tefsir hadisten ayrı bir ilim değil. Ayrılmaması da gerekir. Özellikle fıkıh ilmi, fıkhi hükümlerin dayandığı ana kaynakların ikincisi sünnet olduğu için geniş çapta hadis ilmine bağlıdır. Öyle ki hadis olmasaydı fıkıh diye bir ilim olmazdı denilmiştir. İslam itikat esaslarını konu olarak alan akaid de hadis ilminden geniş ölçüde faydalanılır. Mesela ölüleri kabir sorusuna çeken Münker Nekir adlı iki meleğin varlığı, ve kabir sualinin hak olduğu hadislere dayanır. Bu yüzdendir ki hadis ilmi, akayet ilmine de yardımcı olur. Hadisler, İslam'dan önceki, İslamiyet'in ilk zamanlarındaki insan topluluklarının yaşayışlarına ait çok kıymetli bir yer verdiği için tarihe de yardımcı olur. Tarih ilmine. Ortaya koyduğu isnat metodu ve ilim tarihinde bu metot çığır açmış. Yani isnat. Çünkü daha önceki dinlere baktığın zaman isnat metodu yok. İlkinci... Kimden nakal edilir? Belirsiz. Tefsir, tarih, edebiyat, nahi gibi ilimler hadis ilminin isnat metodundan geniş ölçüde faydalanmışlardır. Hadis ilmi bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki Arapların, Araplara komşu milletlerin yaşayışını, aralarındaki ilişkileri, her birinin adet ve geleneklerini, inançlarını, örf ve adetlerini aktardığı için filoloji yani dil bilimi, Folklor ve sosyoloji gibi ilimlerle de yakından ilgilidir. Hadis ilmi bugün İslam toplulukları arasında yaşayan ve adet haline gelmiş bazı sünnet izlerinin izahını sağlar. Demek ki burada görüldüğü gibi hadis ilmi taşıdığı zengin malzeme ve birçok ilme yardımcı olduğu gibi kendisi de kendine mahsus ilim metotlarıyla ilim tarihine bir ışık tutmuştur. Evet... Ee, bu sebeple önemli bir yer tutmuştur. Sahabe, tabi'in bunlarla ne kastedildiğini biliyorsunuz. Sahabe, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la mümin iken, görüşen ve o hal üzere ölen. Tabi'in sahabe ile, sahabeden ilim alanlar kastedilir. Cerh ve tadil tabi. Cerh ve tadil cerh, yaralama demektir. Eleştirme, tadil, e, düzeltme demektir. Cerf ve tadil ilmi, ravilerin eleştirilmesi, tenkidi, güvenilirse güvenilirliğinin belirtilmesi, güvenilir değilse güvenilir olmayan yönünün açıklanması demek. Cevve ve tadil. Tefsir bir rivaye, Kur'an'ın rivayetle tefsiri demek. E, yani peygamberden, sahabeden, tabiinden gelen tefsirlerle açıklanması. Garibül hadis ise hadisi bilinmeyen, herkes tarafından bilinmeyen bazı kelimelerini açıklamaya yönelik bir ilim. Mesela bazı kelimeler geçer hadislerde, Arapça metinlerinde O Arapça metnin e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından hangi manada kullanıldığını bilmeyen, yani garibül hadisi bilmeyen bir insan kendi aslındaki bir anlama göre onu açıklamaya çalışır veya kafasından ona bir mana yüklemeye çalışır. Rogat manasını yüklemeye çalışıyor, ne bileyim. Ve hata eder. Evet. Bunu burada bırakalım. Bu bölüm e, bir bilgi olması mahiyetinde. Yani diğer ilimleri, ilim dalları arasında önemli de etmek için bir bilgi olması açısından bahsettiğimiz bölüm. Bugünlük burada Bitirelim inşallah. Ee, aslında bugün iki ders ayırmıştık ama bugün burada şey yapalım. Biraz geç başlıyoruz çünkü. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşveden la ilahe illa ve estağfurke ve etubu ileyk. Şimdi bugünkü günümüzden işlediğimiz konularla ilgili anlamadığınız bir şey var mı? Sormak istediğiniz. Hepsini atamadım ama şey İçeride İçeride Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun